Hep birlikte Açık Radyo, daima. Sekizinci Dinleyici Destek Projesi özel yayını. Herkese merhabalar. Sekiz sene olmuş Açık Radyo Destek Programı'ndayız. Ben Hasan Akkiraz. Karşımdaki kişi, adınız neydi? Pardon. Mer Merhabalar İsim? Sabah Ah Merhaba sizde Sabah Takiraz anlayınca çok süper Sekiz ee, sene olmuş Sekiz senedir destek projelerinin Biz herhalde kaçıncı oldu? Üç mü oldu? Üç senedir buradayız Üç sene mi oldu Ömer Bey? Üç sene olmuş Ben bu arada bir sürü kilo alıp bir sürü kilo verdim Dört olmuşuz Vay Dört senedir buradayız yani o da iyimiş. E zaman su gibi akıyor diyorlar ya. Zaman akıyor, yaşlanıyorsun sabatekles. Ben Benden söylemesi. Hayır, olgunlaşıyoruz. Olgunlaşıyorsun, iyiymiş. Ömer Bey de çok olgun mesela saçlar ben beyaz. Şimdi... Yıldız, yıldız düşmüş saçlarına. Biraz bu şarkılar biraz tehlikeli bak. Yıldız düşmüş saçlarına falan. Biraz Ahmet Kaya şarkılarını andırıyor. Dikkatli olalım lütfen. Burası öyle bir ortam değil. İyi misiniz? Ya yani ne güzel işte bu aralar böyle yine albüm heyecanı var. Ee, işte bir beraber senede seçiyoruz türküleri, altyapıları, işte notalar, Peki. çocuklar derken uf başka. Ee, Dönmüyor yani... biz Genel Kurulu vardı Müzik Yorumcuları Birliğimiz var. Onların seçimi vardı. Ama biz bu arada hemen bu numaralardan başlayalım isterseniz. sabahtan gözlük takacak mısınız yoksa görebiliyor musunuz? Okuyor muyum? Ee, telefon numaramız 0212 343 -1 Bir, ve 41 ve 41. İki tane 41. Okudum gözlük. Gözlüksüz okuyabiliyorsunuz. <gülüyor> 0212 343 41 41. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Lütfen destek olalım. Radyomuzu büyütelim. Daha da büyümesini bekliyoruz. Bir bina değişikliği mi söz konusu? İyiymiş. Daha ferah bir yerim çıkacağız şimdi? Umuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok destek olmuşsa lütfen evet, destek olalım. Destek, destek, destek. Napolyon'un para, para, para dediği gibi. <gülüyor> <gülüyor> lütfen destek olalım. Şimdi e, bugün ayın 24'ü. Nevruz geçeri kaç gün olmuş? Üç gün olmuş. Üç Nedir gün. Nevruz Sabah dinleyelim? Yeni gün. Evet. Yeni baharın bahar. gelişi. Yeni başlangıç. E, ve mistik bir tarafı da var tabii. Bektaş Ali için Hazreti Ali'nin doğumu. Evet. Kürt dostlarımız için bir bayram. Bütün tabii yani. Anadolu halkları dakik, için. Ve o medeniyetlerde de. Önümüze geliyor Hristiyanlarda da önümüze geliyor. Sanki böyle insanlığın baharı karşılaması gibi bence hepsini. Güzel mi peki bu sene Nevruz'umuz iyi geçti mi misal? Evet Nevruz'da böyle aktif bir e, siyasete doğru hmm. verdik dosyalarımızı Kendimiz. başvurularımızı yaptık. Evet, onu konuşuruz <gülüyor> daha. Deneyince destek attığımız açıkradio.com adresinden destek olun düğmesine tıklayarak da destek olunabilir. İsterseniz kısa bir müzik arası verelim. Çok konuşuyoruz zaten. Ee, neyi dinleyelim? Bu son Dillerdeki Türküler albümünden dinleyelim. Eski Libas diye Aa, bir türkü. Evet, Nedir e, hikayesi? Tevzullah Çınar'ın e, çok güzel bir türküsü bu. E, gerçekten e, sevgiliye e, sitem ederken... E, Aşkı da nasıl umutsuz bir aşkı da nasıl direkt anlatmış. Türkülerin gücü burada olmalı. Evet efendim. düşünüyorum. Müziği Feyzullahçı'nın sözü Seyran'a ait bir ezgi. Lütfen numaramızı bir daha söyleyeyim sabah hanımcığım. Efendim telefonumuz 0 212 343 Kırk bir, kırk bir. Kırk bir kere maşallah. 41. Bu kırk bir ile ilgili biraz sonra bir espri yapacağım. <gülüyor> Özellikle espri diyorum yani espri olarak yaşayacağız. Buyurunuz, teşekkür ederiz. <gülüyor> Desteklerinizi bekliyoruz. <gülüyor>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 Ben Sabah takdir. Ben Sabah Atakiraz. Dinleyici Destek Hattı numaramızı verelim. Dinleyici Destek Hattı numaramızı verelim tekrar. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir taşınma mevzusu var. Onu O konuyla ilgili bilgi vereceğiz. Verelim evet ama önce telefon. 0-212-343-41-41-41 kere maşallah. E, güzelmiş 15. yılı açık radyodun herhalde değil mi 15 senedir <gülüyor> açık radyomuz var e, Bir bina değişikliği söz konusu e, Açık radyo evlenmeye karar vermiş Kendine bina istiyor Evet evlenecek <gülüyor> Allah'ın emri olur mu bilmiyorum ama En konu evlenecek yani Bu konuda destek olalım Destek olmanın ötesinde Belki bu destekleri ikiyle çarpmak lazım Ama bu destekler neye ne kadar yararlı olacak Yani neyi halledebilecek Peşinat. Ise eve peşinatı evet peşinatı hallederiz. Hallederiz. Ya bu var ya bu peşinat dalgası Türk halkının tüm yaşamıdır yani. Bu 80'lerde ben böyle yaşlı bir adam oldum için 80'lerde her şey peşin fiyatına taksitleydi yani. Şimdi peşinat yani. Peşinat artı 120 taksit falan olarak daireyi ya da evi alırız. Radyo Yoru'ya taşırız çok süper. acikradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayarak da Radyomuza destek olmak mümkündür. Peki bu desteklerle ilgili, yani telefonlar çalsın değil mi? Evet, çalsın Çalmazsa... davullar, çalsın <gülüyor> telefonlar, destekler gelsin. Gelsin gelsin. Çoğalsın sevgiyle mutluluğumuz. Bu türkü dinleyenler fakirdir aslında ama bölüşmeyi seven bir topluluğuzdur biz. O yüzden bir problem olacağını zannetmiyorum. Ya gönül zenginliği çok önemli. Gönül zenginliği taksit edemez. O gönül zenginliği olsa hemen destek verir. <gülüyor> <Oymuş>. <gülüyor> Neyse. Konserler var mı? Siz hastasınız değil mi bu arada? Ya evet, ben sağlıklar ben biliyorum. Bütün İstanbul zaten çekti bunu. Bana da çok böyle. Şimdi bir haftada düzeliyor. bir hafta sonra bir konsere gidiyoruz. O milletin mendili elinde. Hadi virüsle karşılaşıyor gerçekten keçiymiş bu. Bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor. <gülüyor> o yüzden birkaç konser de ertelendi işte şimdi de böyle bir boğuk bir ses ee, açık radyoya da söz verdiğimiz için. Ses açılmadı yani açık radyoya geldi. Derdi. Yani böyle hırıl hırıl böyle dövüş tutuk falan ama inşallah birkaç güne kadar gerçekten rahatlayacağız. Geçecek. Ondan sonra stüdyo çalışmaları Başka derken. bir hastalık var mı? <gülüyor> yemek yemek dışında herhangi bir hastalığımız yok herhalde Yemek kitabı yazdığım için işte biraz tabii ki şeyleri yemek gurmeleğimi kitap. de kendim yaptım evet, çok O yüzden güzel. öyle 77 kilo falan oldum herhalde Bu gurmelik lafı da çok süper <gülüyor> laf var. Neci Nece destek attım 0212 343 41 41 0212 343 41 41 Desteklerinizi bekliyoruz Aslında biz bir reklama doğru gideceğiz ama daha bir süremiz daha var ...ben bu konuda bir türkü söyleyerek katkıda bulunmak istiyorum... ...falan desem... ...sabı Atakiraz'ın yanında bakalım. komik olur... ...hayır... Ee, <gülüyor> ...niye... ...hayır aşk olsun yani... ...hayır içimizde Şimdi... müzisyen olan sessiniz lütfen rica ederim... ...vallahi açıkta şöyle bir... ...Ömer Bey çağırıp Ömer Bey'e Biraz... mi türkü söylesin acaba... ...boşta sesini bir duyalım... ...ya Hasan Boşta sesim ...boşta sesim nasıl acaba... ...yani bakalım nasıl... ...daha dün annemizin gibi. diye başlayarak... <gülüyor> ...devam edebilirim yani... <gülüyor> Açıkradio.com adresinden destek olun numarasına tıklayarak da destek olabilirsiniz. 21 Mart bu Nevruz mevsiminde bugün hava çok mu güzeldi ben mi yanılıyorum? Çok güzeldi bugün. Bahar havası. Böyle ben zaten Silivri'de bir baktım sanki bahçelere böyle inmişler. Ekimler başlayacak belki Mart'ın sonunda. Evet. Hazırlıklar yapılıyor. Ben de bahçeye ekmek Şimdi, istiyorum. Bu sabah bir çiftçi ailesi mensubudur. <gülüyor> en eski meslek olarak. Yani Çevre, çok... evet, <gülüyor> Çevre evet. Çevre mevzusuna daha Çevre, sonra Çevre bilinci fazla gelişmiştir ben de. <gülüyor> Karıncaları bile elimle toplayıp kenara koymak istiyorum. Ayak altında. Şimdi bu karıncalarla ezilmesin. ilgili mevzu anlatıp reklama bağlayayım. Dedem Rahmetli ...dağda ekim biçerken... ...siz mi anlatırsınız? Ben azık götürüyordum. <gülüyor> Sabah <tanım> azık <gülüyor> götürüyor bulgur pilavında. Şimdi dedem iki üç böyle... ...seriyordu. Ondan sonra da böyle kocaman bir... ...tasın nenemin o güzel tereyağlı... ...pilavını döküyordu böyle. Sonra bir, bir sok, sokun deriz böyle küçük bir parça koparılıyor yufka ekmekten. Sonra dedemin el, eli kadar işte dedi. O arada karıncalar da bir pilavın üstüne geliyor. Dedem şöyle bir çırttık vuruyor. Hadi çek ayaklarını. Çek çek çek çek çek <gülüyor> Yemiyor dedem... Işte fazla doğal insanlarmış yani diye. Hiç dokunmuyor pilavın üstünden alıyor ve kenara koyuyor. Ve o, o Anadolu insanı, toprak insanı gerçekten bu yaşlarımda ...fark ediyorum. O zaman gülüyordum dedeme. Diyordu ki bunun birinin eksikliği... ...dünyanın dengesini bozardı. Şimdi evet arılar yüzünden dünyanın tamamının... <gülüyor> ...yok, yok <olmaz> olabileceği. <gülüyor> Bu da Einstein'ın bak şeyi. Söyleniyor. Sen git atomu parçala... ...ondan sonra da kalk arılar üstüne... ...teori geliştir. O da ayrı bir şey. E, reklama gidiyoruz. Reklam sonrası... ...dönüyoruz. Hatta müzikle döneriz muhtemelen. Saygılar, sevgiler. Öpüyoruz ellerinizden. 0, 0212 343 41'e 41 ...desteklerinizi bekliyoruz. Hep birlikte Açık Radyo, daima 8. Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını Tekrar döndük. 14.38'deyiz. Şimdi açık radyo dinleyici destek projesi. Bu arada arkadan haşır tuşurtu geliyor. Sabah tanım koltuğa oturmaya çalışıyor. Ayakları kısa. Boy kısa olunca böyle oluyor demek ki. Bu benim annem de kısa boyluydu. Ve şey derdi. Oğlum nerede bu? Kısa kısa ağaçlarda gül biter. Ama tabi kısa kısa... E, ağaçlarda gül biter. Gül ağaçlarında gül biter. Uzun uzun Selvilerde ne biter? <gülüyor> Ot biter. Dinleyici destek adlı numaramız 0212 343 41 41. Destekleriniz bekliyoruz. İki kat mı destek bekliyoruz? Vallahi ya bize, kaç, bize kaç... destek geliyor mu bu arada yani, haber olan var kaç, mı telefon... telefon da gelmiyordur geliyor. ha, geliyormuş Va, çok neyse iyi. iyi geliyormuş ya biz bu halk müziklerindeki bu eziklik var ya beni öldürecek bu arada ya hepimiz ne... eziyoruz bize telefon geldi mi kalp krizi geçiriyoruz ya, ya ne ya, gelsin, bekliyoruz ne yani şimdi ummak Ummak güzel nedir? bir şeydir ya. Yani. Ummak nece bir kelime olduğunu da bir açıklarsanız. <gülüyor> Bizim Sivas'ta öyle derler. Ben umarım derler. Umarım. umarım. Ha, ummak tabii. Um. Bu arada Erzincan Sivas. <gülüyor> i̇şte Malatya yöresinde kullanılan <gülüyor> bir kelime olan. Umut anlamında. Açıkradio.com adresinden destek olun. düğmesine tıklayarak da e, destek olabiliriz. Şimdi burası butik otel oluyormuş. Yani, o selamlarında bu butiğ nedir yani? Ya küçük küçük herhalde Biz yurt dışına çıktığımızda o ismini vermeyeyim. O havalanına yakın oteller var. Bir tane karyola koyuyorlar işte bir de elini yıkayacak lağva. Tuvalet? Ya. Tuvaletler de ortak. <gülüyor> <gülüyor> Butik otel yapılacak komik olacak yani. Neyse o yüzden açık radyo evlenmeye karar verdi. Bizi de evlenmeden destek. Aslında ben bekarlıktan yanayım ama son. Şimdi eşim dinliyordur bunu. Saygılarım süremezden amcım. Seni çok seviyorum. Bu arada 21 benim evlilik yıl dönümümdü. Ama ben evlilik yıl evde miydim? Evde miydim? <gülüyor> i̇ş, i̇ş çalışıyor. <gülüyor> çalışıyor. Babalar çalışır. Ali ya, Hıdır ekmek bekliyor. <gülüyor> Ali Hıdır ekmek bekler. Evet. 0212 evet. 0212 343 41 41 desteklerinizi bekliyoruz katlayarak. Bunu artık kaça katlayabilirsiniz? 2 de olur. Üç de olur. Beş de olur. Ama var çok beş kat bekliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> tamam neyse bu da iyi bir şey. Peki ne gibi sorular sorabilirim diye size düşünürken aklıma şu geldi. 41-41. Ee, bu... 41-41 ona ekstra benim, konuşuruz. Evet, Onu finalde evet, konuşuruz. Hmm, bir sürprizimiz var evet. finalde konuşacağız. Kırmızı. Peki e, bu tsunami ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok süper dalgalar değil mi? Of o çok O gün ben zaten kedileri taktım ya boynuma Böyle ne oluyor diye soruyorlar Ben de dedim destek veriyorum Japonya Afette kaldılar Allah korusun Gerçekten ya Sanki bize ayna oldu Japonya Birçok şeyi gösterdi, gösterdi. Onların tabi üzülüyorum nezdinde gördük O afeti gördük Yapıların Yıkılışını gördük Yani of. Nükleer santral konusundan ediyorsunuz. O diyorsunuz? konuda zaten... Ya pardon, tüp gaz konusundan ediyorsunuz. O da başlı başına tabii bir sıkıntı benim ülkemin de bundan ders alması lazım. Çok meraklar, çok diyorlar ya söz verdik sözümüzden dönemeyiz. Niye dönemiyorlar? Şimdi <gülüyor> öyle... Halka e... verilen her sözden dönüyorlar, o da, da niye dönemiyorlar? Ben onu, onu anlamıyorum. Bilemiyorum, o da kendi içinde hmm. bir mesele demek çıkan mesele. Sosyalist damarım kabardı, hemen ben burada laf geçirmem lazım. Efendim nükleer enerji tüp gaz değildir kesin değildir. Şimdi yani tabii ki biz halk olarak çok korktuk. Çok ben halkın içindeyim tabii. Bunun başka enerji şeyler projeleri var. Başka eğer yönlerini çevirir bakarlarsa. Ben Almanya'da havalandan iniyorum. otoban boyunda rüzgar türbinleri var. O tür rüzgar enerjisini kullanıyor. İşte Arizona'da tarlalar var... ...güneş panelleri... ...solar fields'lar var... ...yani... Mm -hmm. O da güneş enerjisinden... Bu arada İngilizce biliyorum. Fire. Solar Fields gibi bir laf söylüyorum. Tabii o da Hemen aradan, gösterişli aradan bir... Değil mi gösterişli İngilizce bir İngilizce biliyorum. Oh, oh. <gülüyor> hava, hava atıyorsun. Bu de. Solar Fields <gülüyor> mevzusu çok güzel bir mevzu. Yalnız tarla tarla adamlar... Ekran şey yani güneş paneli koymuşlar. Çok süper ama. Ama doğu yakasının olduğu gibi enerjisi... Yani eğer eğer gerçek hizmet e, yarışı oluyor ise... E, hizmet... Hakaniyetle yapılabilir. Hizmet değilim. hak içindir deyip bir Alevi tabiriyle <gülüyor> Pro, araya katıp projeler. hemen <gülüyor> destek numaramızı bir daha söyleyelim. Buyurun. Destek numaramızı söylüyoruz. 0 212 343 41 41 Bu sefer katlayarak destek. Istiyoruz. Katlayarak destek. Evet. Bu bir de kağıt katlama sanadı var. Neydi adı? Origami miydi? Evet, origamiymiş. <gülüyor> Bak, bu da Japonca bir tabir. <gülüyor> Bu Fujiyama mıydı? Fujiyama mıydı bu nükle? Fujiyama değil Yanardağ. Değilmiş. Hmm. Fujimato da değildir kesinlikle. Sayonara o zaman. <gülüyor> Fujiyama evet. Evet. Destekler için <gülüyor> çok bilen adam. Ben ne oluyorum Leman karakteri olarak bilmiyorum ama muhtemelen daralla. <gülüyor> Ezik insan arası gidip geliyorum. Şimdi... Açıkradyo.com adresinden de destek olabiliriz. Ee, i̇şin komik tarafını bir yana bırakıp şöyle de düşünürsek. Rüzgar enerjisi diye bir enerji var. Ee, tam kapasiteyle Türkiye kullanırsa Türkiye'deki şu andaki tüm enerjiyi karşılayabiliyor. Yani birileri bize yalan söylüyor. Söylemeye de devam etsinler bakalım sonucu ne olacak. Şimdi... Hayır şimdi o, oradaki nükleer korku çok gerçekten korkunç bir şey ya. Kazım'ı unutmuyoruz yani o anlamda. Hiç, Hiç aklımızdan çok... çıkartamıyoruz. Yani. Zaten bir... Çernobil yaşadık. Yani ne bileyim ben gerçekten... Yok ben hatırlıyorum. Şimdi Çernobil mevzusunda ben çok iyi hatırlıyorum. Çevre bilinci. 15 yaşındaydım ben. Bir bakan çıktı televizyona dedi ki Bakın dedi bizim çaylarda dedi şey yok radyasyon. Adam çayı içti orada. Ondan sonra Özel amcam da böyle o zaman çok komik bir tip vardı ya. Türk siyasi hayatında. <gülüyor> Adama çok gülüyorduk. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Onu da söyleyeyim. Gırgır diye bir mizah dergisi vardı. Hala var. Onun mesela her 10 kuruşa bir özal resmi koyuyorlardı. Fiyatını öyle belirliyorlardı. <gülüyor> Komikti ya. Yani. Bir türkü dinleyelim. Çok konuştuk. Destek numaramızı bir daha söyleyeyim. 0212 343 41 41. Desteklerinizi... Bekliyoruz. Nasıl bekliyoruz? Katlayarak. Katlayarak bekliyoruz. Çünkü evleneceğiz. Evlenmemize yardımcı olmanızı bekliyoruz. Şimdi... Mustafa Özarslan'ın Sabahat Akiraz'ın bir e, albümleri var. Orada bir Mustafa Özarslan türküsü var aslında onu dinleyelim. O, bir bölümde Sabahat Hanım var. İki numara. Geliyor. <Gülüyor> Ey benim nazlı cananım severim kimseler bilmez ey benim nazlı cananım severim kimseler bilmez bir ışık geldi başıma çekerim kimseler bilmez bir ışık geldi başıma çekerim kimseler bilmez Zat aşına yanarım kimseler bilmez gece gündüz zat aşına yanarım kimseler bilmez. Hayına girmesin Zey efendim, derdim aşkdan ölürüm kimseler bilmez. Zannımca geri döndük. Aşktan derdi varmış Mustafa Özarslan'ın. <gülüyor> aşk, hangi aşk acaba? Ne diyorsunuz? Bu aşk kaça ayrılır diye sorayım ben size. <gülüyor> Bunların en tehlikelisi para aşkı herhalde. <gülüyor> Napolyon'un bile <gülüyor> o öldürmüştür... ...para para diye gitti adam... <gülüyor> ...evet de böyle bir şey var... ...şimdi bir tane mail gelmiş... ...bir tane mail... ...dinleyenler... ...bir mail yani... Bu kadar mı az Bu seviliyoruz? Bu kadar mı <gülüyor> yani Alo. biz de mi taşınak sizinle beraber? Ben hangi ülkeye taşınsam? Sizi gönderelim gidin <gülüyor> evet. Şu, şu numaralarımızı bir daha söyleyelim. Şimdi ben bugün mail adresi, bak mail adresimizi az söylüyoruz. Açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayarak da destek olunabilir. Aynı zamanda da dinleyici destek hattı numaramız. 0212 343 343 4141 Bu da iyiydi. Katlanarak mı? gelsin. Bence Şimdi dedi. Rıfat Doğan arkadaşımız bize bir mail göndermiş. Bir mail bu arada mail sayımızı söylüyorum. Utanın. <gülüyor> Merhaba öncelikle ülkemizde bağımsız olmanın tartışıldı şu günlerde. Bağımsız ve tarafsız ve ilkeli yayın yapan bu tip iletişim araçlarına ihtiyaç durmaktayız. Umarım elimizden geldiği kadarıyla destek olmak isteriz. Ondan sonra böyle bir temenni var Sabahat Hanım sizin siyaset hayatınızla ilgili olarak. Ona gerek yok. Rıfat Doğan teşekkür ederiz. Ben teşekkür bu, umarım elimizden geldiği en Geldiği kadarıyla destek olmak isteriz sözünü özellikle altını çizerek olabildiğince destek olun ki açık radyo evlenecek. Biz de evlenmesini bekliyoruz. Ya niye destek olmasınlar sorunları paylaşalım hani bir deyim vardı ben onu çok severim. Sevgiyi paylaşın çoğalsın işte acıyı paylaşın azalsın sorunları paylaşalım ki yok olsun. Olur mu sizce? Tabii olur. Çok süper. Demin dinlediğimiz albüm Mustafa Özarslan Sabah Takyaz albümüydü. Güzel albüm ha. Güzel Diledim bir ben. çalışmaydı. World Chart'ta 6. sıraya çıktı arkadaşlar. Bu arada çok böyle <gülüyor> megaloman bir tavırla söyleyeyim tüm dünya listelerinde. 6 numara çok iyi rakam. Güzel geç arkadaşıma teşekkür Mustafa ederim. çok iyidir. Mustafa'yı seneye destek programına davet edeceğiz. Yani çok şişman nasıl kapılardan girecek bilmiyoruz. <gülüyor> Mustafa Özarslan. 0212 343 41 41 numaralı. Telefonumuzdan desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi e, 41, 41. Evet, benim de bu sene e, meslekte 41. yılım. Yaşın ortaya çıkıyor. O, o, o çok soruluyor zaten diyorlar. Kaç yaşındayız ki planınızı yani, yaptınız? 50 yaşındaysan nasıl 41 sene oluyor? O kaç... 50 mi? ya Biraz bir, iki mi? eksik söyleyelim. Kadınların yani sen de iyice. Liz Tyler öldü. Ya. Yani... Evet, Sabahat Akiles. Olur zaman. Akran, zamanı, olduğunuz, zamanı bak, akran olduğunuz söyleniyor, bilmiyorum. <gülüyor> zamanı gelince herkes değişecek. Ama Melekşe gözlerinin kapanması çok kötü oldu. Ben çok seviyordum listayı Annem çok güzel bir çok sanatçı salardı. ve çok hizmeti vardır insanlara. Sevgiyle anıyoruz. Çok çapınmış ama. Ben sanatçıların özel olduğunu düşünürüm her zaman. Sanatçılar özeldir diyor. Hepsi özeldir. Hmm. O da iyiydi vallahi. Hepsi <gülüyor> <bir> özel. <gülüyor> Ee, bazıları evet. tüzel olsa bence çok daha iyi olurdu aslında Dinleyici hepsi gönlümüze yaptım. gözümüze hitap ettiler <gülüyor> gözümüze. hepsi heykel praşları. şimdi bu 41. yıl mevzusu da şuradan ortaya çıktı bir gün ben Sabah Atakiraz'ın e, dökümanlarıyla ilgili bir kutuyu karıştırırken Sabah Atakiraz'ın netfon plakla bak <gülüyor> netfon plak artık yok <gülüyor> tarihi bir plak şirketi yaptığı bir sözleşme buldum 1970 yılında İmzalamış. İlk bu 69'da ilkokulu bitirdim. Bu arada, arada <gülüyor> her plaktan kaç kuruş? 50 kuruş. 50 kuruş ama 50 kuruştan öncesi de var. iyi para ama, Tabii 2,5 liraya satılıyormuş. O zaman Arif Sağ hocamız Orhan Gencebay hocamız çalmıştı. Ben tabii çok küçüktüm. Plakta iyi sattı ve harika çocuk Dediler ama babam işte Parayı götürdünüz yani Yok yok ne para aldı ne de beni <gülüyor> Türkiye'de bıraktı <gülüyor> O zaman bu para mevzusunu Hemen buradan bağlayarak dinleyici destek hattı numaramızı bir daha söyleyelim Arkadaşlar lütfen bu numarayı biz böyle afaki Söylemiyoruz bir anlamı var Yılda bir kez Biz bir kez söylüyoruz ama Toplam etkini kaç gün sürüyor Bir hafta sürüyor mu dokuz gün Dokuz On yani ya 9 böyle gidiyor geliyor. Kafayı salladın. Onu iyi, 10 on, on numara iyidir. 9 tamam. Çok ee. teşekkürler. 9 gün iyiymiş. Bence Biz de böyle bahe bahe aynı numarayı söylüyoruz. Bir anlamı var bunun arkadaşlar. Lütfen destek olalım. 0 212 343 41 41. Ay ben bunlarıy kendimi çok laval hissettim. Artık birazcık da hicvetmek lazım. Özgür insanların ederim. o cesareti var. Evinize aygaz alıyorsunuz. Niye destek olmuyorsunuz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Slogan üretiyorum diyorsunuz. <gülüyor> Şimdi tabii gay gayri ciddi olarak düşünülenler var ama... ...biraz da e, ben sana sorayım. Bana soracaksın. Evet, ha, sorun bakalım. Soracağım sana. E, çünkü çok küçük yaşında Hasan. E, ki bizim ailede ozanlık geleneğinde çalıp okuyanlar da var. Müslüm Sümbül aynı zamanda tamam. annemin hanasını Hasan buldu. niye saz çalamıyorsun? Hasan'ın <gülüyor> bu birikimiyle ilgili benim biraz <gülüyor> ısrarım oldu. Tamam Hasan, Hasan niye Hasan. saz çalamıyorsun? Hasan da okuyor. Güzel türküler söylüyor. Oo, acayip biraz ee, muhabbet ortamı olunca çok güzel söylüyorum ama profesyonel anlamı aman siz profesyonel böyle, olarak devam edin. Böyle olsun gene de e, aman iyi aman. bir kulağı olduğunu düşünüyorum. Ben size bırakıyorum. <gülüyor> Hiç işim olmaz. <gülüyor> Müzisyenlik zor iştir. Arkadaşlar müzisyenim diye Ortalıkta salınıp gezen insanların yarısı çok mutsuzdur bu arada. Onu belirteyim özellikle. Yarısı ilgisizlikten mutsuzdur. Yarısı da çok fazla ilgiden <gülüyor> mutsuz arası yoktur yani bu işin. O yüzden bu iş profesyonel olarak kalsın. Demin bir telefon sesi duydum. Birkaç tane daha duyarız diye umuyorum. bu Destek atın numaramızı bir daha alalım. Destek hattımızın telefonları 0-200-12-343-4141 Kılları olunca tabii birkaç tane daha sanki numara varmış gibi oldu ama bir daha sürekli Ben çıkıyor. çoğul evet çoğul konuştum Çoğul için. para gelsin ee, Çoğul, çoğul. <gülüyor> Evleneceğiz arkadaşlar evet, çok iş var çoğul, çoğul artık bu sene artık peşinatlarını peşin Aslı ben bu binaya da verip yerlerine daim olarak geçsinler ki biz çok fazla adres bir, aramayalım diyorsun. Bir de biz bir, bir birkaç kez misafir olalım sevgili hmm. dostlarımızın gönlüne mikrofonlarına. Canım sıkıldıkça gelelim yani. Bu da iyi bir şey değil. <gülüyor> fazla gelmeyin kardeşim çok fazla. radyo.com adresinden destek olun mesela tıklayarak. Bize destek olabilirsiniz. Müzik dinlesek mi? Dinleyelim mi? Gahit söz, gahit saz. Ya Hadi. bu bu şeyle çok özür dilerim. Buna ilgili bir espri yapmak istiyorum. Bu sloganla bir televizyon programı var. Yani ismini vermek istemiyorum ama. Abi sürekli söz var. Hiç saz yok ya. <gülüyor> o programı yapan arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Şu anda biz dinliyorduk. Biraz da müzik Abi, olsun. Abi lütfen sus ya. <gülüyor> ben de susayım. Ee, ne dinleyelim? Ee, Eğlenceli bir şey mi dinleyelim? Evet. Yaktın, keyif, yandırdın beni. Bir, evet, keyif. Ee, Şöyle Kıpır kıpır bir yaktın, türkü dinleyelim. Yaktın, yandırdın beni. Davustular Türküsüdür. Ve hocamıza da, ustamıza da evet. vefa enin. Allah rahmet eylesin tüm ustalarımıza. Rahmet dileyelim. 3 oldu. Bir de böyle bir şey var. Saat 15.00 3 oldu. 15 mi 3 mü? Yani? Gidip geliyoruz bu. Bu PM AM. Bak İngilizce biliyor ya. PM AM mevzusudur arkadaşlar. Bunu da öğrenin artık. <gülüyor> Türkiye'de yok. 24 <gülüyor> saat üzerinden gidip geliyoruz. Şimdi 0212 343 41 41 destek attı numaramız. Aynı zamanda açıkradyo.com adresinden destek olun demesine tıklayabilirsiniz. Peki bu 41. yıl ...nızla ilgili olarak böyle çok gösterişli... ...böyle havayı fişekli falan filan bir etkinlik olacak mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Niye belki olabilir? Niye şimdiden önünü kesiyorsun ki? O kadar şey yapacak bizim... ...şeyimiz mi var? Çay bir içtim. var ya. Kesin yani. herkes duydu bu arada çay işten. <gülüyor> Gücümüz mü var hava hava gösteriş yapacak? Niye havayı fişek patlatır? Çünkü küçük küçük belediyelerde bile havayı fişek patlatır. Vallahi havayı fişek patlatamam ben. Abimin düğününde bir tane hava şerefime dedi <gülüyor> Safiye. Gel dedi bir tane dedi Hemen ama aradan başlamıyorum. Evet. Geniş olarak anlatayım. Şimdi bir büyük abimiz Mustafa Bey. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insan değil kendileri. Allah rahmet kendileri. eylesin. Düğününde Sabahat Hanım Sivas'ın Divriği ilçesinin... Karaağaçlı Ağaçlı Köyü'nde. Kara Ağaçlı köyünde. <gülüyor> gelin Gerçekleştirilen al. gelin, gelin alma töreninde. Evet. sabah Hanım'a diyor ki... O zaman bizim aile tabii Almancı bu arada. <gülüyor> Efendimize bir de Almancılığımız var. Almancı aile havai fişek tabancası getirmiş Almanya'dan. <gülüyor> <gülüyor> sabah Hanım'a diyor ki... Bir tane şerefime sen de sık. Herkes sıkıyor bir şey olmuyor. Ben garibim sıktığım zaman. <gülüyor> rüzgar döndürüyor. Güzelce komşunun Damının damındaki otunun sap, yani ot, sap işte sap. hayvanların yemi. Onun üstüne gidiyor of, düşüyor. Çıtır ve çıtır. Nasıl çıtır abi, ben hatırlamıyorum çok küçüktüm o zamanlar. Tarihi bir dönem. E, tabii çok korktum. Babam tabii çok para ödedi o zaman. Ona mı yanayım? Kendi korktuğuma mı yanayım? Halka bir şey olacak abi, bir diyor. Bir de neredeyse kızı da vermeyecekler. Ama işin güzel tarafı şimdi şaka yapıyorum bizim geline. Rahmetli abim çok hoşuna giderdi. Bazen abimi üzdüğü zaman diyordum bak bir köy daha yakarım bir gelin alırım. Sizin <gülüyor> kadın dayanışması mevcut iyi olmadı. Hiç dayanışamamışsınız Şimdi sordu. o aklıma geldi havai fişek <gülüyor> Yok. Ben bir var. de baba demiş namusumu varsa o bir daha yemesin, Bir daha havai fişek atmam. <gülüyor> Efendim, dokuzuncu ayda büyük bir etkinlik yapacağız bu arada. Ben buradan Arkadaşlara söyleyeyim. Kuruçeşme Arena'da olacak muhtemelen. Çok özel dostlarımız olacak. Zannedersem en güzel şey olacak herhalde. Eğer gerçekleştirebilirsek. Yani mi? tabii mesleğin en başından işte az evvel, sevgiyle anıyorum Arif hocamız Orhan o, Gencebay'dır. Dün sözleri alındı. 9 yaşında evet onlarla ilk planı yapmıştı. Aynı sahnenin. Ee, 41 yıl sonrasını canlandıracakız. Evet, şimdi yani hayatımın ilk adımında ustalarım vardı. Daha sonra çok büyük ozanlar oldu. Ee, tabii demişsə sürpriz mi olsun buçulsun. Evet buçul sorunuz ama şöyle çok söyleyeyim. projeler yaptım. İngiltere'den Amerika'dan dostlarımız çok gelecek. Ünlü insanlar. Bak, şimdi çok... bir de böyle bir şey vardır ya İngiltere'den Amerika'dan <gülüyor> misafirlerimiz gelecek. Çok süper. Hiç, yok hayır Çok sevdiklerim. Beni sevenler. Tamam. Yani sevgili telefon, dinleyenlerimiz. Telefon numarası. Telefon çaldı. <gülüyor> 0212 343 41, 41 numaralı dinleyici destek hattımızdan lütfen bize destek olunuz. Nasıl destek olacak Katlayarak katlayarak, katlayarak destek katlı. lütfen. Açık radyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayarak bize şimdi bu internet çok yaygınlaştı ya. Bu çok iyi bir şey oldu aslında. Yani bir nevi ...yani hepimizin hayatının bir bölümü oldu yani. Pek sizin... ...pek bir alaka yok gibi ama... Evet bizim jenerasyon tekniğin o kadar da e, insanı hapsetmesini çok şey yapmadı sevmedi yani. Ama, sevmedi. ama kolaylık e, o, o anlamında Öyle, e, işiniz gereği. Facebook falan filan var sizde. Ölüyorsa saatlerce zaman harcamak çok da akıllıca değil bence. E, 180 bin kişilik sayfalarınız var biliyorsunuz. Artık burada reklamımızı yapmıyor. vallahi anlıyorum. ben ağaçları seyretmeyi daha uygun bulurum. Başında <gülüyor> oturmaktansa. <gülüyor> Ağaçlar çok doğa insanıyım. Ya, vallahi yani, bulutları anladım. seyrederim doğa. Doğayı severim. Bu numarayı bir de siz söyleyin. Efendim 0212 343 41 41 Lütfen katlayarak bize ulaşın. Destek Desteklerinizi esirgemeyiniz. Yoksa geri sizin evin önünde. Havayı fişek atarım <gülüyor> evinizi yakarım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türk'ü dinleyelim. Bir beş dakika ara verelim. Bu kadar ee, şey, şaka yapma. Şimdi. şimdi Büyük Ceviz'in dibi diye bir Halay havası vardır. Bu Malatya yöremize ait olup... Elazığ olmasın? Elazığ mıydı? <gülüyor> Sanki çok büyük kültür farkı varmış gibi tartışıyoruz bu arada. <gülüyor> 80 Komşular, kilometre. Komşular. Komşular bir şey olmaz. Onu dinlersek <gülüyor> çok mutlu olurum. Geliyor. 343 41 41. Bu arada ben müzik gelene kadar. Bir destek at daha numarası söyledim. kapır kapır bir türkü şeydi. Dillerdeki türkülerin son şeyidir. Gelir şimdi. Geliyor. <Gülüyor> işleminde fade out diyoruz. Fade out yapıyoruz ve çıkıyoruz. Yani ses azalıyor. Bak ben bu arada İngilizce O da katlana katlana küçülüyor. Evet. Katlana katlana <gülüyor> büyüdüğü gibi. Evet. Şimdi katlana katlana büyümesi için desteğimizin evleneceğiz. Evet, desteğimizi bekliyoruz. 0 212 343 41 41. Şimdi ne aklıma geldi biliyor musun Sabatin? Mesela size de böyle bir destek programı yapsaydı siz de evlenir miydiniz? Ya o kadar müzik sevdası. Beni aşırı diyorsun. Ben kimseye hiçbir şeye zaman ayırma imkan mı var? Bu Ama işi seviyorum tabii. Bahane. Ruhumu doyuruyor şimdi. Müzik ruhun gıdası. Evet. Derya Hanım bize Karabük'ten yazmış. Gönlü güzel kadın sabah Akirazan. Azıcık da olsa seni seven sevmesini bilmemiş. Uzun hava barak istiyorum demiş. Lütfen demiş. Karabük'ten saygılar, selamlar demiş. Karabük e ben sizin konser eklediğinizi biliyorum bu arada biliyor musunuz? çok ilginç. Hatta çok hmm. gençtiniz herhalde. 80 güçlü müydü? Evet. Ya var ya bu tarihleri söylüyoruz var ya. Şimdi mesela içeride oturan kızların yarısı 83'ü bilmiyor yani. Çünkü o tarihte daha vitamin halindeydiler. Ama ben işte beş yaşında türkü söyleyen bir harika bir çocuk Karabük yani. nasıl bir yerdir mesela misal Valla o güzel çilekleri aklıma geliyor <gülüyor> <gülüyor> Ben de hep yediğim yerleri hatırlıyorum Yemek yiyelim Özellikleri güzellikleri Öyleymiş. Peki bu dinleyici destek attığımızla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bu uzun havayla ilgili olarak? Şimdi tabi ben en başından da söylemiştim tabi bu kadar zor yaşam içinde biz kardeşimle birlikte birazcık işi yarenliğe vurduk ki hiç değilse biraz zaman bu zaman diliminde gönlümüz cilalansın, gönlümüz cilalansın diye aslında sürçülü sanettiysek affola bu garip ciddiyet hal aldığımız için değil aile arasında konuşuyoruz yabancı ha, kimse yok yani ama gerçekten e, açık radyonun bu e, taşınma mevzuunda ciddi ciddi yardım istiyoruz e, peşinatını ödesin hatta kredileri de ödesin canım yani olabilirdi yani destek hiç, olabilir. hiç değilse ya yerimize geçelim böyle hep iki de bir sokakta kalma korkusu olmasın. Sokakta kalma ama destek olunsun işte yani. Şimdi bu ülkede şimdi madem ciddi bir müzik konuşuyoruz o zaman önce bir destek at, destek attı numaramız. Destek nedir ya? Destek attı numaramız <gülüyor> söyler misiniz? Ya evet. E, 0-212-343-4141 Şimdi bu ülkede geçenlerde Sabahat Hanım TRT tarafından yılın en iyi halk müsaatçısı olarak ödüllendirildi. Aslında tabi ee, halkın belirlediği bir ödül Çok aslında teşekkür, normalde teşekkür. şaibeler oluyor ama teşekkür ederim yo, bu sefer olmadı yo, yo, noter huzurumda olduğu için herhalde Çok o yüzden oldum. verdiler yani Hele de 41. seneme evet. tekamül etmesi dolayısıyla orada bir şey söylediniz bir aileden bahsettiniz yani tabi 8 Mart Kadınlar Günü aslında o, o tarihede rastladığı için böyle birazcık paylaşmak istedim hem dinleyenler de hem orada sanatçı arkadaşlar. Ama çünkü sanatçılar duyarlı insanlardır. Yani siyasetçiler duyarlı değil midir şimdi? <gülüyor> <gülüyor> bu bu baraj sorusu mudur acaba? Siyasetçi olacağınız konusunda <gülüyor> söylentiler var. Ya sizin hatta bu statik statikocu CHP'den aday olacağınız falan söyleniyor çok gülüyoruz. Şimdi tabii ben bir gerçeği de daha söyleyeyim. Ee, şimdiye kadar halkın dili gönlü olduk. Hep onların e, mutluluğunu, işte protest türkülerini, halaylarını az da evvel dediğini söyledik. Aynı olduk onlara. Ama bu saatten sonra da eğer çözüm konusunda Vay yararlı statikocu. olursak. Vay evet, statikocular. E, yararlı size. olursak. Diyorsun. Öyle bir girişimimiz oldu halka hizmette yarış. Zamanımız var Yarışta aslında. biz de varız demek isteriz. Evet o da ayrı mevzuat diyorsun. 0212 343 41 destek numaramız. acikradyo.com adresinden destek ol düğmesini tıklayarak da bize destek olabilirsiniz. Şimdi bu ülkede bir anne intihar etti. Sabah kahvaltısında dört çocuğuna ekmek bulup da yediremediği ve onların açlığını görmek istemediği için. Şimdi bu bir örnekti. Bu tabii çok dokunmuştu bana. Nasıl bir çaresizliktir ki insan kendini anlatamaz, derdini anlatamaz, açlığını anlatamaz. Hiç mi bir merci yoktu, hiç mi kimse yoktu? Neyse sonuçta bu bir örnekti ama bunun gibi yüzlerce, binlerce örnek var. Kadınlar katlediliyor. Bu nükleer tehlike nükleer tehdit kadar önemli bir tehlike bence ee, buradan mahsuniye bir atıfta bulunacağım çünkü final Türkümüz mahsun Şerif söyleyecek biraz düşündürsün ee, bizi evet ne dersem de olmak üzere ee, son sözlerinizi alayım oradan mahsuniye bağlayarak hızlı uzaklaşalım vallahi işte şimdi istediğimiz destek gibi hep destek olalım birbirimize kadınlar intiharı söylemek istemiyorum. Çok gücüme gidiyor. Ama hiç kimse benim ülkemde bir gün aç yatağa girmesin. Biraz zor bir mevzuat. Bu kadar kapitalizmin olduğu bir yerde normaldir. 0212 343 41 numaralı telefondan. Desteklerinizi bekliyoruz. Nasıl destek bekliyoruz? Katlayarak, Katlayarak, bekliyoruz. Katlayarak bekliyoruz. 3, 5, 12. 10, 12. <gülüyor> 12. 12. Güzeldir. Çok süper. Evet. <gülüyor> Tekrar teşekkür ediyoruz hem tüm Açık Radyo çalışanlarına. Ömer Bey Ömer Bey. Ömer mi? Evet ben de Ömer teşekkür ederim. Ömer de teşekkür ediyoruz. Sağlıklı. Arkadaşlarımıza ve da Didem Hanım'a. Dostlarımızı iyi gördüğünüz için. Arkada gözlük hanımefendiye. <gülüyor> Teknik Herkese. masada hepinize teşekkürler. Tekrar birlikte olacağımızı teşekkürler umuyorum. Teşekkürler Türkiye. Ama umarım yeni Evlilikten sonra inşallah tekrar geleceğiz. Yine teşekkür edeceğim. Evet, Teşekkürler dostlarım. Mahsuniye dönüyoruz Sabah Takiraz'ın ustası mı diyelim? Mahsun baba için usta mı demek lazım? Ailenin bir ferdi mi demek lazım? Ustalığı daha ağır basit. Sana, siz de öyle. Benim müzik hayatımda. Yani küçücük bir şey söyleyip ondan sonra hemen bağlıyorum ve bitiriyorum. Mahsun Şerif bir gün demişti ki hiç unutmuyorum. Eğer ben bir plak yapıyorsam ve bu plak... Tekirdağ'dan Hakkari'ye kadar her eve giriyorsa işte ben en büyük amacıma ulaştım demektir demişti ve o yuh yuh demişti. Biz de bazı arkadaşlar duysun diye, tüp gazdan bahsedenler özellikle duysun diye yuh yuh diyoruz, saygılar sunuyoruz. Tekrar görüşmek üzere, desteklerinizi bekliyoruz. <Gülüyor> Yuk çekme bana, sana senin gibi gibi baktım ise yok efendi görünüp bütün insana hakkın kullarına yıktım ise yok yuk yuk yuk yuk yuk yuk soyanlara soyup kaçıp doyanlara yuk yuk. Değilim, muska yazmadım, muska yazmadım. Ben hac değilim, Arap gezmedim Kuvvetli sevip, zayıf ezmedim. Namusuza boyun boyun büktüm ise yuk, yuk yok yuk yuk yuk ben böyleysem, yok yuk sen öylesen. <Gülüyor> Ersoy pa vuran, paşa değilim. Kaşa değilim Ben merdi ezmeye Maşa değilim Atomcuyum kirli kirli Köşede gilim Memleketi satıp yaptım ise yuh. Yuh yuh, yuh yuh yuh Yuh yuh yuh Soyanlara Soyup kaçıp doyanlara Yuh yuh Ne demek efendim Bey ve amele Bey ve amele Fakir soymak yakı, Çırmı kemale Rüşveti hak bilip Her dakika ile Yapıp yapıp kafa kafa Çektim ise yuh Yuh yuh Yuh yuh, yuh, yuh. Yuh soyanlara Soyup kaçıp doyanlara İnsanlık akıyanlara yuh, yuh Bu kadar milletin Hakkın ananlar Hakkın adamlar onlar kandırıp zevke dalanlar Dibdomayda olmaz olmaz hakim odanlar Suçsuzun başına çöktüm ise yuh Yuh yuh, yuh yuh, yuh yuh Yuh yuh, ben böylesem yok yok sen öylesen. Başlar asalet, başlar asalet, asiller kayduz ve ye nihayet Şu insanlık derde derde girerse şayet ona yar olmaktan bıktım ise yuh, yuh yuh Yok kaçıp dayananlara, insana kıyanlara, yok yok, yok uyuyanlara. Hep birlikte açık radyo daima. 8. dinleyici destek projesi özel yayını.